FM Perişan, FM. Türkiye radyoları, FM. Türkiye radyoları, Türkiye radyoları. <gülüyor> Perişan Efem, Perişan FM Asparagaz Haber, Haber, Haber. Türkiye radyolarının en traklı, en kartelci, en yandaşçı en yalancı, en dolancı, en karalamacı, en çamurat izi kalıcı haber merkezine hazırlanan Perişan Efem, Asparagaz Haber bültenini sunuyoruz. <gülüyor> flash flash flash şok şok şok yalan yalan yalan dolan dolan dolan! asparagaz asparagaz asparagaz yalan yalan yalan ee, yalan ee, ilk asparagaz haberimiz transfer piyasasından değerli dinleyenler değerli dinleyiciler Fenerbahçe'ye ana transferde transfer bombasını patlattı ve Barcelona'da oynayan Arjantinli yıldız Messi ile anlaştı değerli dinleyenler bir yıl opsiyonlu anlaşan Messi, Fener'de bedavada olsa oynarım, hayallerimin takımına geldim, zaten doğuştan Fener'liyim, Alişen Başkan, Fener şampiyon bile dedi değerli dinleyenler. Perişan Efem, Asparagas, haber haber haber. Değerli dinleyenler, Fener bombayı patlatır da Galatasaray durur mu? Tabii ki durmaz. Galatasaray'da devre arasında Real Madrid'den Ronaldo'yla anlaş değerli dinleyenler. Sadece Perişan FM Asparagaz haberin ele geçirdiği habere göre yapılan anlaşmada Galatasaray Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e 18 futbolcu, 2 teknik adam, 3 masör ve Ali Sami 50 yıllık otopark gelirini verdi değerli dinleyenler. <Gülüyor> değerli dinleyiciler Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre yılbaşı gecesi içilen 1 litre içkinin kalp kanserini önlediği ortaya çıktı değerli dünyenler. İsçileri bilim adamları ise yılbaşında çam ağacı süslemenin basura iyi geldiğini Noel babanın girdiği evlere de domuz gribinin girmediğini ee, söyledi değerli dünyenler. Belişan FM, Asparagas, haber, haber, haber. Değerli dünyiciler sonunda bu doldu. NASA'nın yayınladığı fotoğraflar tüm dünyayı şok etti değerli dinleyenler. İki Türk astronot uzay mekiğinde namaz kılarken görüntülendi. <gülüyor> evet yanlış duymadınız uzay mekiğinde namaz kılındı. Ve dinleyenler konuyla ilgili görüşlerini almak üzere Perişan FM'in kadrolu konuğu Doktor Sabit Görüş Bey'e bağlanacağız. Kendisi şu anda attığımızda. Alo alo ee, sesim geliyor mu? Ee, e, Sabit Bey evet sizi şu anda duyabiliyorum. Alo. Ee, e, Sabit Bey. <gülüyor> İki Türk astronot efendim uzay mekiğinden namaz kıldı. E, buna ne diyorsunuz Sabit Bey? E, efendim Öncelikle tabii şok olduğumu ardından da oha yani çüş nasıl yani hadi canım sen de yuh daha neler e, durumunda olduğumu halet-i emin, e, bu şekilde olduğunu söylemek istiyorum efendim. E, böyle uzay mekiğinde uzay gemisinde namaz falan kılmaz efendim. Neden efendim niye kılınmaz E caiz değildir bir kere efendim ondan kılınmaz Ya nasıl caiz değil? Şimdi efendim bunlar dinin içine sonradan sokulan hurafelerdir yani Hurafe olduğunu şuradan çok rahat anlayabiliriz Nereden efendim Şimdi, şimdi efendim dinleyiniz bir kere Hazreti Peygamber hiçbir zaman uzay mekiğinde namaz kılmamıştır Kılmış mıdır cevap verin ee, e, e, e, e, e. Bak hık mık mık mık başka bir şey yok zaten yani <gülüyor> Efendim bunların yaptıkları tamamen gösteriş Tamamen gösteriş bunlar efendim Efendim lütfen birbirimizi kandırmayalım Yani elalem aya gidiyor Bizim uğraştığımız şeylere bakın ya Yani şimdi sabit bey Efendim millet değil siz... Ya bırak canım şimdi Bırak dinle beni şimdi devam ediyorum Efendim bugün bakın uzay mekiğinde namaz kılan insan Yarın ayda içkiyi yasaklar efendim Yasaklamaz mı Hık mık mık geçtik orayı tamam Bir dakika Mars'a cami yapmaz mı Yapar hık mı geçtik Like bir evrende kesinlikle efendim bunlara izin vermemeliyiz ya. Biz bu evrende asınız efendim. Asınız. Efendim kozmozda bizim istemediğimiz bir şeyin olması mümkün değildir. Buna izin vermeyiz efendim. Biz uzay makinden namaz kılan değil, bale yapan astronotlar istiyoruz efendim bu ülkede e, uzay makineler ayda. E, evet dinleyenler sabit görüşe teşekkür ediyoruz Perişan, Perişan Efem Asparagaz haber şimdi kadar Perişan Efem her günçü saatlere dünya radyoda. <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Perişan Efem Asparagaz haber haber haber Perişan, Perişan Efem Radyo Nükleer Radyo Nükleer Radyo da personel efendim